kardeşler bilhassa zamanın kıymetini bilemiyoruz sanki günlerimiz bizim her biri 500 saat harca harca bitmiyor o cep telefonu şirketlerinin reklamında öyle şimdi diyorlar ki mesela işte şu kadar dakika bedava tamam o kadar dakika bedava kimin o kadar dakikası var bu dünyada da muhabbetle geçireceğim onu ben bu ne korkunç uçurumdur ya dakikam yok sen bana 50 saat bedava dırdır hakkı veriyorsun e beni Allah her kelimemden hesap edecek bedava dırdır hakkı aldım diye saatlerce nasıl konuşurum ben zamanın kıymetini bilmiyoruz ama hepimiz biliyoruz ki namazın emredildiği zamanda saat yoktu dünyada 60 dakika 50 saniye bir şey bilmiyordu insanlar ama dakika ile namaz kılıyorlardı saatsiz bir zamanda Allah güneşle yarışan kullar gördü bu dünyada cep telefonlarında saat yoktu kollarında saat yoktu ceplerinde köste saat yoktu ama Güneşle yarışacak kadar titiz zaman kullanıyorlardı. Öyle kulları da oldu Allah'ın. Şimdi duvarlarda saatler, kollarda, ceplerde, ayaklarda, arabalarda, televizyonun kenarında, her yerde saatler. Bir de şeytanın komikliklerinden biri, 10 saat vakit israf ettiğin televizyonun altında da saat yazıyor üstelik. Şu saat, şu saat diyor. Ama sana 10 saati israf ettiriyor belki günde orada Böyle bir zamanda Bu kadar saatin duvarlara bile idam edildiği bir zamanda Zaman israfı Hem alim değerli birine Ziyarete gidip Bir duanızı almaya geldik Hoş geldiniz Eee hoca çayı şifadır bir onu içelim E ee, iç Allah şifa versin E ee, hocam çocukluğun nasıl geçti Biz askerde nöbet mi tutuyoruz da bu kadar sen benim çocukluğumdan başlıyorsun desen e hemen kötü hoca oluyorsun zaten e senden önceki adam da burada 3 saat otursa sen kapıda bekleyecektin şimdi kimse kimsenin malına dokunmasın kul hakkıdır kimse kimsenin arabasına çarpmasın o da kul hakkıdır kimse kimsenin bir dakikasını almasın milyon arabadan değerlidir çünkü benim arabamı birisi çalsa al arabanın yenisini hadi güle güle derim memnun bile olurum yeni araba aldım diye bir dakikan benim bir fatiha okumamla sonuçlandık da sen bir dakikada fatiha okumamı engellediysen vay haline kıyamet günü bırakmam seni vallahi bırakmam ben bir anlayayım kıyamet günü o bir Fatiha yüzünden cennette olacaktım da Şimdi bekliyorum mahşerde Bu gürültüde bu ateşin altında da Melekler bana diyecek bir Fatiha idi bu Halbuki ben o bir Fatiha'yı camı açarken kapatırken okumuştum çoktan Sen beni meşgul ettiğin için okumadım Vallahi bırakmam kıyamet günü Orada yok dost kardeşim Abi kardeş buradayız Orada Yevme yefirrül mar'u minahih Ana baba da kimseyi bırakmayacak Çocuklar da ana babayı koval. Bir Fatiha can kurtarıyor orada çünkü